İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağın'ın hukuku programının bugünkü konuğu de Sayın Avukat Ali Suat Güzeloğlu. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk sağ olun. Geçen hafta söz verdiği üzere Sayın Güzeloğlu uzmanı olduğu telekom hukuku alanındaki görüş ve deneyimlerini... Açık radyoyla paylaşmayı sürdürüyor bu haftada. Önemli şeyler sormak istiyorum bu hafta. Tüketici gözüyle özellikle birey açısından. Ee, geçen hafta hatırlayacaksınız. Konuşmamız program süresi dolduğu için yarıda kalmıştı. Ee, fiber optik e, kablolarla internet erişiminin ne kadar mümkün olup ne kadar olmadığını konuşuyorduk evet. Türkiye'de. Evet. Ve e, siz demiştiniz ki e, zaten e, bütün haberlerde onu doğruluyor. E, fiilen bu iş durdu. Evet. Değil mi? Evet. Durmasının nedeni de e, belediyenin kablolar toprağa fiber de olsa e, toprağa gömülerek altyapı kurulduğu için e, geçiş hakkı adı altında bir nevi vergi. Ücret, geçiş hakkı ücret. Tarif yani. elendirilmiş evet, olması ve bunun... İlk tarifeye göre yeni çıkacak tarifenin 10 katı evet. filan olacağı söylentileri. Ama bu söylentidir inşallah o zamana kadar i̇nşallah. değiştirirler fikirlerini umarız. İnşallah. Ve oradan da şey demiştiniz e, alternatif e, Alt altyapılar olması gerekir. Bu da devletin görevidir demiştiniz evet. değil mi? Orada kalmıştık. E, şimdi... Bu konuda başka eklemek istediğiniz bir şey var mı fiber internet konusunda? Fiber internet dışında şöyle genel kavramsal olarak ben biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi telekomünikasyon hizmetlerinin bir özelliği var Avnihan. Kesintisiz olması şart. Yani kesintiye tahammül edilecek bir hizmet değil. Telekomünikasyon hizmeti ve bir kamu hizmeti. O yüzden mi evrensel hizmet? E, evrens tabii Kategorisinde. ki her işte kar edeceksiniz diye bir kaydı yok bu işte. Mesela siz evrensel dediniz hemen bu konuda da birkaç şey söyleyelim. Örneğin otoyolların kenarında siz telefonlar görürsünüz. İşletmeciler o telefonları kar elde etmek amacıyla koymazlar çünkü karayolunun kenarında işte bir kaza olduğu zaman sizin ulaşabileceğiniz numaralar, acil numaralar için yeni yapılan tünellerde de tabii ki tabii var. ki tabii ki ve şöyle söyleyeyim kırsal bir bölgede az nüfuslu bir bölgeye de siz telekom hizmetini götürmek zorundasınız. Yani orada az sayıda insan var diye o insanları internet hizmetlerinden, telekom hizmetlerinden mahrum bırakamazsınız. Bu e, altyapıyı işte evrensel hizmet fonundan yani işletmecilerin karının bir miktarını alarak e, telekomünikasyon hizmetinden herkesin asgari telekomünikasyon hizmetinden her vatandaşın ülkenin neresinde olursa olsun yararlanması için gerekli tedbirleri almak zorundasınız. Yakın geçmişte evrensel hizmetle ilgili yasal düzenlemelerde evet, evet. de bir takım. Tabi. E, ...geliştirme çabaları gözlenmedi değil değil mi? Tabii ki. Tabii ki. O konuda tabii söyleyeceğiniz ki. bir şey var mı? E, bu hizmetlerin aslında e, niteliği tartışılabilir. Yani hangi hizmetler, e, internet hizmetinin mesela asgari olması yönünde görüşler var. Yani hmm. birileri diyor ki e, az nüfuslu bir yere siz sadece düşük hızlı bir internet götürmekle yükümlüsünüz. Yüksek hız... E burada da tabii yüksek hız kavramı zamana göre değişebiliyor. Hatırlarsanız biz eski modemlerle e, bağlantı yaptığımız zaman e, 56K dediğimiz yani son derece düşük e, hızlar bize yetiyordu. Ama bugün siz bir e, filmi 5 ya da 10 dakikada internetten indirmek istiyorsunuz. Bu e, hizmetler geliştikçe nitelikleri arttıkça sizin de e, insanların tümüne, kar elde etme amacı gütmeksizin bazı bölgelerde bu hizmetleri götürmek zorundasınız. İşte evrensel hizmetler diye bahsettiğiniz konu bu. Bunun dışında telekomünikasyon hizmetlerinin mutlaka yedekli verilmesi lazım. Hatırlarsanız Cezayir'de bir kablo koptuğu zaman ya e, felç olmuştu internete hayat. insanların iki gün üç gün boyunca bitmişti. bir sürü ticari hizmet veren firmanın sitesine ulaşılamamıştı. Çünkü bu e, firmalar e, sitelerinin e, altyapılarını yurt dışındaki e, servis sağlayıcılarda tutuyorlardı. Dolayısıyla hı hı. E, herhangi bir gemi Akdeniz'deki kabloyu koparttığı zaman ülkenin yurt dışıyla ile olan internet erişimi çok ciddi zarar görebiliyordu. Şimdi biz olaya böyle bakmak zorundayız. Yani kamu otoriteleri telekomünikasyon altyapısının çeşitlendirilmesi e, için... Her türlü tedbiri alması lazım. Burada da bu altyapıyı yani alternatif altyapıyı oluşturan işletmecilerin önünün açılmasında çok büyük bir fayda var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu işten ne kadar para kazanırız hesabı yapmak yerine Allah korusun Büyük İstanbul den bahsediliyor. Yani orada bir kablo koptuğu zaman belki binlerce on binlerce kişinin iletişimi Aynı anda kopacak İşte bu durumda belki A noktasıyla B arasındaki kablo koptuğu zaman B noktasına C noktasından ulaşma imkanı olacak By bu altyapının yapmak. tabii ki kesinlikle yani e, Gölcük depreminde GSM e, hatlarının sağladığı avantajı düşünün ama GSM de bir yere kadar çünkü enerji veremediğiniz müddetçe GSM bir müddet sonra bitiyor onun için işte bu fiber altyapısı değişik noktalardaki fiber altyapısına e, ihtiyacımız var ve bu İstanbul depremini düşünsünler diye e, söylüyorum e, alternatif altyapı kuran işletmecilerin de önünün açılması ve bunun bir zenginleşme unsuru olarak görülmemesi gerekir diye düşünüyorum. Peki bu ADSL'nin yanı sıra e, VDSL evet. söyleniyor. Bu evet. VDSL de e, mesela ADSL'de sahalara sahada bulunan e, ve aboneye e, iletişimi kolaylaştıran dolapların yerini aktif cihazlar konuyormuş. Evet, evet, evet. Tabi bu konuda ki. E, Türkiye'de çalışma yapılıyor mu? Ciddi bir çalışma e, söz konusu değil. Yani bunu söyleyebilirim. Mevcut altyapı e, teknik olarak, teorik olarak 8 megabite kadar e, çıkabilir ama e, pratikte biz bu hızları maalesef göremiyoruz. Yani Hı -hı. E, İzleyiciler eğer kendi internet hızlarını e, ölçerlerse zaten kendilerine taahhüt edilen, taahhüt edilen diyorum, e, hızlara ulaşılamadığını da göreceklerdir. Taahhüt edilen ve satın almakta oldukları hızın e, evet. yarısının altında evet. benim öyle çıkıyor ne zaman baktı. Evet yarısı yine iyi bir yaklaşım. İşte biz bunun için diyoruz ki internet hizmeti sunan işletmeci sayısının, işletmeci sayısının artması lazım. Alternatif operatörlerin ortaya çıkması lazım, alternatif altyapıların ortaya çıkması lazım ki hızından memnun olmayan, ödediği paranın karşılığını alamadığını düşünen tüketici tıpkı GSM sektöründe olduğu gibi kendisine hizmet veren operatörü değiştirsin, bu lüksü olsun ve bu gelişmeleri gözlemleyen operatör de müşterisi gözüyle baksın, abonesi gözüyle değil. Bakın bu önemli. Biz hatırlarsanız senelerce abonelik sözleşmesi imzaladık. Hı hı. Biz abone olmak istemiyoruz hiçbir şeye. Biz tüketiciler, işletmecilerin müşterisi olmak istiyoruz. Hı hı. Tüketici haklarının söz konusu olmasını istiyoruz. Memnun olmadığımız işletmeciyi değiştirmek istiyoruz. Şimdi burada sevgili Açık Radyo dinleyenlerine bir web adresi vermek istiyorum ben. İki evet. web adresi verelim. Bir tanesi de telkoder olsun. Diğeri fiili tekele son verelim. Ork olsun. Ork olsun. Bravo. Evet. Böylece benim üstümden bir yük kaldırdınız. E, fiili tekele son verelim. Ork tıklandığı zaman ilk önce kulağa bir e, müzik geliyor. Bir dinleyelim onu isterseniz sevgili dinleyenler. Gelsin rekabet, düşsün maliyet, daha özgür telefon, özgür internet, gelsin rekabet düşün maliyet daha özgür telefon özgür internet diyorlar ki sen sabret düzelir bir gün elbet yetti artık beklemetek fiili tekeli son vermek gerek vereceğim destek Fiili Tekele Son, evet. Evet. son Verelim.org web sitesine girildiği andan itibaren bu müzik bu jingle dinleniyor. Evet. Ee, siz açık radyo dinleyenlerine anlatır mısınız Sayın Güzeloğlu? Evet. Bu Fiili Tekele Son Verelim.org harekatı diyeyim. Nedir? Önce eee e, serbestleşme, rekabet bunlar Avrupa Birliği'nin e, olmazsa olmazı. İstedikleri şeylerin başında tüketici mutluluğu. Tüketici mutluluğunun da yani unsuru rekabet. Rekabet olmadığı yerde tüketici mutlu olmuyor. Bu bariz bir şekilde ortaya çıkmış. E, serbest telekomünikasyon işletmecileri bir dernek kurdular. Bu derneğin adı da Telkoder. E, web sayfasını e, izleyicilerin e, izlemesinde, girmesinde, ziyaret etmesinde ben fayda görüyorum. telkoder.org.tr sayfasından alternatif işletmecilere ulaşmaları mümkün ee, telkoder tarafından e, serbest rekabetin oluşması için hukuken olmayan ama fiilen mevcut tekerlerin ortadan kalkması için de fiili tekere son verelim noktaorg adlı bir yapı oluşturuldu demin bahsettiğimiz e, internet hızınızı ölçün testi e, Aslında e, Büyük firmada da var da evet. o biraz zor çalışıyor. Hani birkaç ayrı kanaldan e, dinleyin, dinleyenlerimiz arzu ederlerse internet hızlarını. Evet tabii bu çok önemli bir konu. Bu, bu web sitesinde ölçüp evet. ne satın alıyorlar? Fiilen ne ellerine kendilerine geçiyor ne bakabiliyorlar ediliyor. değil mi? Tabii kendilerine ne taahhüt ediliyor? Hangi hızlar için hangi paraları ödüyorlar? Hı -hı. Avrupa Birliği'nde bunlar nasıl? Bakın şimdi... Ee, yine demin biraz önce bahsetmiştik ee, Avrupa Birliği'nde de EKTA diye bir kuruluş var. Bütün Avrupa Birliği'nde alternatif operatörlerin oluşturduğu bir birlik. Bu birlik e, Türkiye için de bir karne verdi. E, bu karneye göre Türkiye serbestleşmede son sıralarda Maalesef son sırada 22 Avrupa ülkesi içerisinde 19. olmuş. Ve diyor ki bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu... ...internette, telekomünikasyon hizmetlerinde arzu edilen seviyede serbestleştirmeyi gerçekleştiremedi. Bunu sadece Ekta ya da Telkoder söylemiyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da bilgi teknolojileri ve İletişim kurumunun serbestleşmede yeteri çabayı göstermediğini ve başarılı olamadığını söylüyor. Oysa BTK kendi hakkında ne söylüyor? E, onlara bakılırsa Pardon. serbestleşme e, var. Serbestleşme için bütün yasal altyapı oluşturuldu. Evet yasal altyapı mevcut ama biz herhalde serbestleştirmeyi yaparmış gibi yapanlardanız. Yani istermiş gibi davranıyoruz ama e, işletmecilerin önüne öyle problemler öyle alternatif işletmecilerin önüne öyle problemler konuyor ki e, bunlar maalesef fiili tekelin. Devam etmesine imkan sağlıyor İşte bugün ortadaki durumda bu altyapı var üst yapı var hukuki zemin mevcut ama bir türlü serbestleşme olmuyor bu da bizim bu işi aslında yaparmış gibi yapmamızdan kaynaklanıyor. E bu fiili tekel olmasaydı neler elde edecektik diye bir soru sorsam. İsterseniz bunun cevabını web sitesini orada vardır diye. Orada mi? vardır diye çünkü hmm. bir yarışma da düzenlendi. Bu yarışmanın sonucunda Aa, pek evet. çok genç yarışma. evet hediyeler vesaireler ödüller konuldu. biraz merakta bırakalım isterseniz izleyicileri. Fiili tekel olmasaydı ne olurdu sorusunun cevabını Çok web da güzel sitesine. karikatürler var bu arada. Yani çok Buna şimdi bir sivil toplum kuruluşu web sitesi gözüyle değerlendirecek evet, evet. olursak e, iletişim tekniği olarak bence çok başarılılar. Evet. O zaman müzik için bir ara verelim. verelim. Gene Candan Erçetin'in Aman Doktor albümünden bir parça dinliyoruz. Küçük yaşta aldım sazı elime. aldım sözü Dedim Yaşta aldım sazı elime dedi Candan Erçetin. Aman Doktor adlı albümünden dinledik. Ee, bizi şu anda dinlemeye başlayanlar için tekrarlayalım. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bilgi Çağının Hukuku programı Avukat Sayın Ali Suat Güzeloğlu ile birlikte sürmekte. Konumuz da son iki haftadır. Bu bugün ikincisi olacak. Türkiye'de telekomünikasyonun yasal düzenlenmesi e, ve bu konuda karşılaşılan e, sorunlar e, rekabet konuları burada serbestleşmenin fiilen gerçekleşememiş olması ve oradan da yola çıkıp geldiğimiz nokta fiili tekel ve programın ilk yarısında fiili tekele son verelim ork adlı web sitesinden bahsedişimiz böylece neredeyse bu programın da sonuna gelmiş oluyoruz sayın güzel oğlu Açık Radyo dinleyenlerine bu konuda bugün için söylemek istedikleriniz var mı hem birey olarak hem tüketici olarak e, şunu söyleyebilirim ki yani Altını özellikle çizilmesi gereken konu rekabet. Rekabetin olmadığı yerde hizmet kalitesinde artış maalesef olmuyor. Ee, bununla beraber eğer rekabet e, artarsa e, tüketicinin muhakkak memnun, memnun olabileceği hizmet çeşitliği de gelecektir. Ve tüketici haklarında da ciddi gelişmeler göreceksiniz. Tek bir e, hizmet sağlayıcının olduğu piyasalarda maalesef tüketici haklarına Gereken önem verilmiyor yani yasal e, irade de zaten bu noktada oluşmuyor ama birden fazla işletmeci eğer size sabit telefon hizmeti konusunda e, imkan veriyor olsaydı o zaman zaten tüketici e, hakları da gelişmiş olacaktı. Ben bu konuda yeni çıkmış tüketici telekomünikasyon sektöründe tüketici hakları yönetmeliğini izleyicilerin özellikle dinleyicilerin... Hı hı. E, ...incelemesi gerektiğini söylüyorum. Gerçi imkan bulursak biz bu konuya da herhalde değineceğiz önümüzdeki hı hı. haftalarda. E, telekomünikasyon hizmeti alan tüketicilerin e, hakları gayet açık bir şekilde... ...sözleşmelerin hangi hususları düzenlemesi gerektiği hizmet kalitesiyle ilgili... E, ...hizmeti memnun olmayan aldığı hizmetten... E, bir şekilde memnun olmamış olan tüketicinin yapması gerekenler bu yönetmelikte açıkça ayrıntılı olarak düzenlenmiş. Önümüzdeki haftalarda da biz bunları örneğin enteresan konular var. Körler için özel fatura düzenleme gibi bu konulara değinme imkanı bulacağız diye düşünüyorum. İnşallah bekleriz. Ee, bu arada internet erişimi konusunda da. Hizmet kalitesi yönetmeliği yayınladı BTK değil mi? Tabii tabii pek çok konuda. Pek Şimdi çok o zaman ee, biz de şu, ben de şöyle yapayım ee, bu konuları merak eden açık radyo dinleyenleri internet üzerinden e, bahsi geçen yönetmeliklere ve konuştuğumuz diğer konu başlıklarını aslında daha derinlemesine girebilirler. Önce şu BTK'nın adresini verelim isterseniz. Evet. E, Btk.gov.tr. Nokta tr değil mi? Evet. Daha titiz daha böyle copy save yapıp arşivine koymak isteyenler için bence gene en güzel kaynak resmi gazete rega.başbakanlık.gov.tr'den oradan taratabilirler yönetmeliklerden. Btk'nın sayfasında yasal tüm mevzuat var. Mevzuat yani kanunlar, yönetmelikler altında. hangi konuyu istiyorlarsa oradan istedikleri bilgiye erişebilirler. Bu arada yine altını çizelim. Alternatif operatörler konusunda telkoder.org.tr. Telkoder'i muhakkak TR. vermek tabii, lazım. Tabii bu konuda tabii. serbestleşme nasıl oldu özelleştirme konusunda Avrupa Birliği'nin bu konudaki düzenlemeleri hakkında. Ork.tr.org.tr'den ork e, değişik konularda sektörle ilgili raporlara, yasal düzenlemeye bu konuyla ilgili incelemelere, çalışmalara oradan da ulaşma imkanları bu var. Bu arada bizim Füsun'un e, haber kaynağını da verelim. Füsun Nebilsarp'ın türk.internet.com özellikle Telekom'un e, regulasyonu, Telekom regulasyonu etiketiyle girilmiş. Şahsen ben e, Telekom'la ilgili haberleri ben de oradan takip evet, ediyorum. En çok faydalandığım şeylerden haber kaynaklarından biri sağ olsun. Eee Başka bugün için konuşacağımız ne kaldı diye bakıyorum. Ha Son bir şey soracağım. Gerçi dinleyenlerimizi e, hizmet kalitesi yönetmeliklerine yönlendirdiniz. Tüketici hakları yönetmeliğine yönlendirdiniz. Evet. Ama bu konuda yine de sık sık karşılaştığımız bir soru var. Bu program dinleyenlerinden özellikle gelen bir soru. Mesela diyorlar ki... E, Sabit telefon attığımız kesik. Evet. Ee, yakınlardaki bir yol tamiratı, yol kazısı vesaire yüzünden. internet erişim hakkı da kesik. Ee, günlerce bazen sürdüğü oluyor bunun. Ve bunu şu anda tekel durumunda olan, tırnak içinde fiili tekel durumunda olan. Evet. TT.net'ten ya da başka bir işletmeciden aldıklarını varsayarsak. E, bu durumda ne yapmalılar bu, bu zararı tazmin etmek için ne yapabilirler e, şunu söyleyebilirim maalesef ülkemizde yüksek tazminatlar ödenmiyor Bunun sebebi de e, hakimlerin bizim hukuk sistemimizde özellikle zararın ispatı hususunda e, fazla hassas davranmaları e, yani o internet erişiminin kesildiği sırada acaba tüketici başka bir yerden bu internet hizmetini alabilecek gibi ise Eh bu durumda e, yüksek tazminatlar beklemesinler. Dolayısıyla işletmeciler çoğu zaman hizmet kesintilerinden dolayı yüksek tazminatlarla karşı karşıya kalmıyorlar. Yani bizim hukuk sistemimiz zararın ispatı yönünde e, kılıkırk yardığı için gerekli tazminatlar konusunda da davalar başarıya ulaşmıyor. Ama bu demek değildir ki e, hatları kesilen, hizmet alamayan ya da hizmet kalitesinde gerekli kaliteye ulaşamayan İzleyiciler için yapılacak hiçbir şey yok. Bu konuda aslında mahkemeler dışında için yani. tabii ki kullanıcılar Hı. diyebiliriz. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun tüketici hakları ile ilgili bölümleri var. Buraya başvurabilirler. Bu yönetmelikte işletmecilere karşı hak ve yükümlülükleri nelerdir? O bilgiye ulaşabilirler. Yani şunu kısaca söyleyebiliriz: Mahkemenin dışında da. Mahkemelerin dışında da kullanıcıların, hizmet alanların gidebileceği pek çok yer var. Mahkemelerden netice almasalar da bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bu konuda gerçekten tüketicilerin yanında yer alabiliyorlar. Bu konuda işletmecilere müeydeler de uygulayabiliyorlar. Lütfen haklarının sonuna kadar arasınlar. Kendilerine taahhüt edilen hizmeti alma konusunda hassas olsunlar ki işletmeciler de kendilerine biraz çeki düzen versinler. Zaten her işin hem başı hem sonu orası galiba değil mi? Bilinçli bireylerden Şüphesiz. oluşan bir toplum olup ona Şüphesiz. göre de duruş belirlemek. Avni Hanım, bir kez daha altını çiziyorum. Biz abone değiliz. Biz işletmecilerin abonesi değiliz. Biz işletmecilerin müşterisiyiz. Biz tüketiciyiz ve bizim haklarımız da var. Bunu kullanma konusunda hassas olalım. Duydunuz sevgili dinleyenler. Ben bunun üstüne ekleyecek bir şey bulamıyorum. Biz abone değiliz, müşteriyiz. Güzel. Hiç evet. bu açıdan bakmamıştım. Peki, bugünkü programımızın da böylece sonuna geldik. Sayın Avukat Ali Suat Güzeloğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İleriki ederim. İleriki haftalarda bu telekom tüketicilerinin haklarını nasıl daha somut savunacakları yolunda böyle örnek olaylarla birlikte sizi bekliyoruz Açık Radyo'ya. İyi haftalar efendim.